...gereksiniminden kaynaklanan bir program bu. E, tabii ki bu süreç içerisinde de en önemli hukuk güvenliği açısından çok önemli bir hukuk olayı... E, ...anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili Nisan ayasındaki e, referandum... E, ...referanduma sunulacak anayasa değişiklikleriyle ilgili... E, bilimsel e, tartışmaları, değerlendirmeleri ve görüşleri konuşmaya devam edeceğiz bir süre daha. Çünkü bunun e, özellikle e, hukuk güvenliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bugünkü e, konuğumuz da Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabiliği imdalından e, yardımcı doçent doktor Tolga Şirin. Kendileri aynı zamanda insan hakları Hukuku konusunda da uzman e, kitapları, makaleleri, yazıları var. E, i̇nanıyorum ki e, Açık Radyo'nun e, dikkatli e, izleyicileri e, ve dinleyicileri zaten kendisini tanıyorlar. Bir de bu konuya böyle bakacağız. E, sayın hocam şimdi e, sizin de e, arasında bulunduğunuz... Evet. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği'nin birçok değerli e, anayasacı hocamızın katıldığı e, bir e, değerlendirme bilimsel raporu, rapor var. Ve bu raporda e, özellikle bu e, kanun teklifinin kanunun e, anayasal e, birikimi dikkate almadığı... Yani özellikle 25 yıl içerisindeki e, sivil toplum kuruluşlarının e, ve e, işte diskten tutun da tüsiyata kadar Türkiye Barolar Birliği'nden tutun kadın örgütlerine kadar e, birçok örgütün hazırladığı anayasa taslakları dahil bunları dikkate almadan hazırlanmış bir e, e, taslak olduğu e, söyleniyor. Yine e, bu konuda ilke tartışmaları yapılmadan hazırlanmış bir taslak olduğu söyleniyor ve siyasal uzlaşmaya gerek duyulmadan bir tek parti hatta sizin tabirinizle e, MHP de katılarak iki partinin kapılı, kapalı kapılar arkasında e, bir de birazcık yaşı ortalamanın orta, yaşında, yaşı üstü, orta evet, yaş erkek. üstü e, erkek e, siyasetçiler tarafından hazırlanmış bir metin, metin olduğu evet. iddia ediliyor ve şimdi benim e, sizin e, bu yasa ile ilgili değerlendirmelerimizde bu hazırlanan rapordan farklı olarak dikkatimi çeken bir iki konu var. Bunlardan birincisi bu raporda ve bu raporu hazırlayan hocalarımızın bazılarının düşüncelerine göre dünyada hiç eşine rastlanmayan bir sistem getiriyor veyahut da rejim getiriyor. Evet. Şimdi o raporda sistem ve rejim tartışmaları da var ama onu şimdi girmeyelim. Dünyada örneği yok. Hatta işte bu bir yani yeni siyasi iktidar Osmanlı dönemine özenerek bir sistem getirdiği değerlendirmeleri var. Oysa bunun da böyle olmadığı söyleniyor. Öncelikle... Ee, siz bu o, sistemin getirilen sistemin hatta başkanlık e, şeysi e, terminolojisi eskidiği için güçlendirilmiş cumhurbaşkanı olarak tarif evet, ediliyor artık dediğiniz e, sistemin e, dünyada başka örnekleri var mı ve bunun e, temel özellikleri nedir? Şimdi e, bu söylenilen yani güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı diye bir şey yok malumunuz. Bunu evet. E, dinleyicilerimizde. E, ...yabancı dil bilen varsa Fransızca, İngilizce, Almanca dillerini tercüme etmeniz mümkün olmayan bir kavram. Evet. Dolayısıyla adı zaten tercüme edilemez, özgün bir şey. Fakat içerik itibariyle aslında çok e, yabancı olduğumuz bir siyasal rejim değil. Yani dünyada e, eşi rastlanılmayan bir şey değil. Eşi var aslında. Yani e, şudur genelde buna... E, Guillermo Oden Odenel vardır. Arjantinli bir siyaset bilimci Yale Üniversitesi'nde. Onun kullandığı bir kavram var. Delegasyoncu e, demokrasi kavramını kullanıyor. Biz hani Türkçe'yi bunu havalici demokrasi olarak da e, tercüme edebiliriz. E, biraz ya da büyük ölçüde bu tür bir e, anayasal si, rejim öngördüğünü söyleyebiliriz. Nerede görülüyor bu siyasal rejim? Özellikle Sahra Altı Afrika'da görülüyor. Orta Asya'da görülüyor ve Latin Amerika ülkelerinde görülüyor. galiba As Asya'da mı? Evet Orta Asya işte. Orta evet. Asya, Sahra Altı, Afrika evet. ve Latin Amerika'da görülen bir siyasal rejim. Evet. Ha, tamamen diktatörlük müdür. İlk bakışta diktatörlük değil miyiz? Çok Ama... çok e, hakikaten sizin bu yazı <gülüyor> ve değerlendirmelerinizde dikkatimi çeken konulardan biri o. Hani ilk bakışta buna diktatörlük demek... Kolay değil çünkü ortada uh -huh. bir seçim evet, var diyorsun. Ortada bir seçim var ama de, diktatörlük üretir mi? Evet paradoksal biçimde aslında askeri darbe veya antidemokratik, totaliter, otoriter rejimler hangi e, siyasal rejimlerde üretilir diye sorsak en başta bu delegatif demokrasiler diye yanıt verebiliriz. bunlarda çok sık e, şey üretiliyor. E, bir askeri darbe üretir bu rejimler. İkincisi de e, bol koalisyon, bol hizip. <gülüyor> ...üretir ve paradoksal biçimde bunları aşmak adına getirildiği söyleniyor bu yeni siyasal rejimin. Siyaset bilimleri göstermektedir ki en çok bu tarz delegatif demokrasilerde darbeler, sokak hareketleri, sıkı yönetimler ortaya çıkar. İktidarda da klikleşme, hizipleşme en çok bu tarz yapılarda ortaya çıkar. Müsaadenizle biraz açalım isterseniz dinleyicilerimiz evet, evet. için biraz yabancı olabilir. ne demek? Bu tarz yapılarda seçim vardır. Yani bir seçim gerçekten vardır. Bu bakımıyla klasik diktatörlüklerden biraz farklıdır. Fakat seçilen kişi her şeyi kazanacağı için sistem biraz farklıdır. Bildiğimiz klasik başkanlık ve parlamenter rejimlerden başkalaşır, farklılaşır. E şöyle ki kişiler yarışır. Kişiler yarıştığı için siyasi partilerin zamanla anlamı kalmamaya başlar. Hatta muhalefet yönünden de bu böyledir. Muhalefet de kişileri ön plana çıkartmak isteyeceği için... İktidar ve muhalefet partileri anlamını yitirir. Kişiler üzerinden bir siyaset dönmeye başlar. Ve seçilen kişi çoğunlukçu bir seçim sisteme dayanır bu yapılar ki burada da bu öngürlüyor. E, seçilen kişi bütün her şeyi alır. Neyi alır? Yasama organının tamamını eline alır. Yürütme organı zaten ondadır. Yargı organı ondadır. Yani bütün erkekler o seçilmiş olan kişiye e, aktarılmış olur. Öyle ki ee, bu şey gibi yeni seçilmiş diktatörümüz hayırlı olsun derler mesela Latin Amerika'da. Altı yıl boyunca artık her şey onu... Peru, Peru'da derler. mı diyorsun? Evet, evet, evet Peru'da bu söylenir. Ee, derler ki işte seçilmiş şeyimiz, diktatörümüz hayırlı olsun diye meslektaşların söylendiği bu tarz belirlemeler yaptığı vakidir. Ben... Şunu da söylemek yararı var. Yani hak ve özgürlükler alanı da yani sokak eylemlerinden bahsedeceğim ama bildiğimiz... Demokratik e, medeni haklar çok anlam taşımaz ve parti lideri bu kişiyi yarışan kişi bir, adeta bir kurtarıcıya dönüşür. Ve bu kurtarıcı olma hali, yasamaya, yürütmeye, yargıya hakim kurtarıcı çok yükselir ama çok fenada düşer. Şöyle ki yani bu kadar yetkiyi üzerine aldığı için göreceli bir şekilde bir e, ülke yönetiminde istikrar var gibi görülür ama... ...muhalefet hiçbir alanda giremediği için yani nereye giremiyor? Yargıda karşılık bulamıyor, yasama organında anlamı yok... Yürütmede, devlet yönetiminde en küçük bir e, kırıntı dahi alamıyor. E, zaten hak ve özgürlük kullanımı alanında da sorun var. Dolayısıyla iktidar olamadığı için... ...antidemokratik yollara başvurabilir. Yani junta yönetimine, askeri müdahalelere başvurabilir. Sokak eylemlerine başvurabilir. İktidarsa sahip olduğu yani... güce dayanarak. Yüce dayanarak gitgide her şeye hakim olmaya başlar. Ve bu acayip kutuplaştırıcı bir e, siyasal rejimdir. Ve sonunda ya seçilmiş olan... Diktatöre döner toplekün veya seçilememiş olanlar devamlı dışlandıkları için bir değil, iki değil, üç değil. Devamlı dışlandıkları için bir yerden sonra artık sandık dışında başka araçları aramaya başlarlar. Nitekim bakınız Afrika'da çok sık darbe olur. Latin Amerika'da yüzleri geçmiştir. Evet, Bolivya'da evet. binlere yaklaştığı söylenir darbe -19 ve darbe girişimleri. 69'lardan beri diye mi? girişimlerle beraber. Çünkü sistem o kadar kutuplaştırıcıdır ki muhalefet ee, ancak bu çareye başvurmak zorunda kalır. Ee, ve bu yine dediğim gibi yani sistem bu şekilde bununla ilgili son derece çok sayıda araştırma var açabilirim bunlara da değinebilirim ama yani bu e, darbe üretiyor aslına bakarsınız e, biz şimdi değişikliği ne yapıyoruz bir daha darbe olmasın diye yapıyoruz. Bu bir çelişki aslında bakarsanız. Bir, bir de bir şey dediniz, o dikkatimi çekti. Şimdi e, dediniz ki bir süre sonra, yani bu seçim var e, ve seçim olduğu için tam da böyle çok kolayca bu sisteme de e, diktatörlük diyemeyiz ama sonunda diktatör ya da diktatörler üretir. Hı hı. E, çünkü işte e, tek kişinin e, yargıya, yasamaya, yürütmeye egemen olması, tek kişinin iradesinin bunları belirlemede hı hı. çok etkin olması sonunda siyasal partilerin, dolayısıyla Ile siyasal anlamını partilerin yol açıyor. meclise taşıdığı e, milletvekillerinin e, anlamını yitirmesine neden olur dediniz. Oysa Hı -hı. yani parti adı söylemeden ifade Hı -hı. etmek istiyorum. Bu taslığı e, meclisin gündemine taşıyan ve yarın da halk oylamasına sunacak siyasi iktidar... Tüm bu ile ilgili meşruiyet dayanağını millet iradesine dayandırıyor. Hı hı. Ama öyle bir sistem gelecek ki artık millet iradesi değil tek adam iradesi olma en azından e, tedbirli konuşalım. E, tek adam e, iradesi olma tehlikesi çok, çok bildiği bir şekilde Şu, var. Şimdi evet. şöyle bir risk de var yani bu milli irade dediğimiz şey mit. Geçerli değildir aslında. Bugün işimiz kullan Yani Türk siyasetinde çok kullanılıyor ama geçerliliği son derece tartışmalıdır 1940'lı yıllardan sonra. Şu oluyor, şunu söylemekte yarar var bu tarz ülkelerde. Belli bir çoğunluk adına, çoğunluk için görece bir e, rahatlık olabilir. Genelde siyaset şuraya. Yani bu çoğunlukça eğilim belli etnik siyaseti kaşır. Şu olur mesela. Belli bir mezhep çoğunluktadır. O mezhebi arkasına alan belli bir etnik e, grup çoğunluktadır. Onu arkasına alan sürekli olarak seçilir. Ve yani de bu Türkiye asıl bu cemaatçiliği şey şeyi üretir. Üretir ve süreklilik olur. Mesela Lüb şöyledir mezhepsel ayrışmalarla yani ilkelerle ve değerlerle değil de siyasi partiler mezhepsel ayrışmalarla veya etnik ayrışmalarla e, kendisini ortaya koymaya başlar. Atıyorum ya da atmıyorum aslında birebir Türkiye açısından da uygun örnek. İşte bir yerde bir Türk Hanefi Partisi bir yerde Alevi Partisi. Bir yerde Kürt Partisi, bir yerde Türkçü Parti gibi bölüştüğünüzde aslında oylar sabit hale gelir. Belli bir çoğunluk sürekli olarak iktidarda kalmaya devam eder. Ve bu bizim patronaj dediğimiz bir e, durumu da ortaya çıkarır. Yani klientelizm deniyor. İşte Ahbap Çavuş ilişkisini de getirir. getirir. Evet. Şöyle ki iktidardan pay almak için örneğin bir kişi e, akademisyen olmak istiyorsa veya kamu görevlisi olmak istiyorsa o siyasi partiyi ve onun değerlerine yaklaşmak zorunda kalır. Ve bu gitgide ifade özgürlüğünü ve ilkeler üzerinden siyaset yapmayı da aşındırır. Bu örnekler çok yaygındır. Yani biraz bakmamız gerekiyor Afrika ve Orta Asya ülkelerine. Ha biz bunları diktatörlük geniş anlamda diyoruz ama teknik terminolojiyle konuştuğumuzda biraz daha farklıdır. Yani ısrarlı bir sandık e, vurgusu vardır mesela. Diğer diktatörlüklerden farklı olarak bu tarz örneklerde yoğun bir milli irade ki o milli irade sadece e, çoğunluk belli bir etnisite veya belli bir mezhebe dayalı olarak tariflenir. Ve buradan meşruluğunu kurduğu için de ona karşı her türlü eleştiri vatan hainliğiyle veya milli iradeye karşı e, duran e, bozguncular etiketiyle karşılanır. Evet şimdi esasen tabii e, ben hep söylüyorum işte 1789 e, monarşinin arkasından işte belli bir çoğunluğun iktidarını getirdi ama bu çoğunluğun iktidarı aslında demokrasi değil veya çoğunluğun kararı demokrasi değil. Bunun en çarpıcı örneklerinde işte Hitler ve Mussolini rejimleriyle gördük. Bu nedenle de Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonraları e, demokrasinin e, yeni bir e, sacaya üzerine oturması için e, temel hak ve özgürlükler konusunda e, azınlıklar konusunda Hı -hı. azınlıkta olan ırk, din, dil, e, mezhep bunlar konusunda güvenceler getiren sistemin. E, demokrasi olduğu düşünüldü evet. ve 1948 in insan hakları evrensel hı hı. belgesi demeci 1950 Roma sözleşmesi bunları sağlamak için şimdi siz diyorsunuz ki e, bu rejimde işte e, aslında ilk anda diktatörlük diyemediğimiz bu rejimde seçim e, öyle bir şeydir ki sonuçta e, iktidarı ele geçiren e, bu cumhurbaşkanı veyahutta da başkan hı hı. E, bir süre sonra Sonra, e, yargıyı da kontrol eder, hı hı. ele geçirir. Hı hı. Belki bugün işte yargının e, de, belirlenmesine de. ilişkin e, bu düzenlemeleri de e, konuşalım. Ama ondan önce şu koalisyon meselesini belki kısaca da açmak gerekiyor. Yani bu çelik evet. hani o soru işareti kalmasın, evet, evet, e, oluşturur demiştim. Şimdi bir diğer paradoks da şu, şimdi bir askeri darbe üretilmesinden bahsediliyordu, e, e, son verilmesinden muhalif bahsediliyordu. Olan, muhalifler, muhalif olanlar için. Yani şu anda şu söyleniyor Türkiye'de işte e, darbeleri bitirmek için bu rejimi getiriyoruz. Paradoks demiştim ben aslında bu evet, darbe üretir. Evet. Şimdi Bir de şu söyleniyor koalisyonu bitirmek için getiriyoruz e, deniyor ama ilginçtir ve Türkiye'de yeterince üzerine durulmuyor. Bu sistem e, yıkıcı koalisyonlar üretir. Nasıl? Şöyle. Şimdi bir kurtarıcı lider ortaya çıktığı zaman e, her zaman için yüzde oy alamayabilir. Örneğin yüzde otuz oy aldığını varsayalım. Bu kişinin İttifaklara ihtiyacı vardır ve bu ittifakları kurmak için bakanlık e, rüşvetleri verir önceden seçimden önce der ki mesela X partisine sana 3 tane bakanlık vereceğim. Y partisine der ki sana 8 tane vereceğim B partisine der ki sana 1 tane vereceğim ve bu aslında bir koalisyon çoklu koalisyon oluşturur ve fakat şöyle bir durum var başkan bu kişileri tırnak içinde söylüyorum satarsa sistemde Buna verilen bir cevap yoktur parlamenter rejimde mesela bununla ilgili bir erken seçim ve güven oylaması, gen soru önergesi gibi araçlar vardır ama bu sistemde olmadığı için oyları alır sonra onları başkan olmaktan çıkartır ve bu kişiler yönünden ister istemez bir dışlanmışlık durumu bir aslında şizofrenik bir durum ortaya çıkıyor yani büyük vaatlerle oyalanıyor, ardından hiçbir şey kazanamamış olabiliyor. Ve bu iktidarda da klikleşme, hizipleşme üretir. Yani şeffaf siyaset de çıkmaz buradan. Çünkü herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışır ve pazarlıklar daha gizli olmaya başlar. Bir e, Amerikalı siyaset biliminin yine siyaset bilimci Çaybab'ın yaptığı bir çalışmaya göre mesela Latin Amerika ülkelerinde 1950 ile 2000'li yıllar arasında yapılan e, Latin Amerika, yani bu delegatif demokrasi, havalici demokrasi örneklerinde yüzde 50'lerden daha fazla koalisyon olduğu söylenmektedir ve bu koalisyonların da parlamenter rejimdeki gibi sağlıklı koalisyonlar olmadığı her an için yıkılmaya, çözülmeye açık koalisyonlar yoksa e, koalisyonlarda sağlıklı olur ise e, demokratik sistemin yürütülmesi açısından verimli olabilir. Tam tersine gereklidir de bakın bir süredir bizde koalisyonlar olumsuz anlamıyla kullanılıyor. Koalisyon, koalisyon bir güç birliğini anlatır. Mesela Almanya'da çok olumlu görülür koalisyon. Çünkü büyük koalisyonlar mesela e, sistemin gazına alacağı varsayılır ve farklı unsurların ...yönetimde kendisini bulabilmesini anlatır. Amerika Amerika'daki başkanlık sisteminde de koalisyonlar e, olduğu Şu, söylenebilir mi? Şöyle, Amerika'nın tamamen kendine özgü koşulları vardır. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir devlettir. E, 50 tane ülke, eyalette. Ülke, ülke yani evet. en azından. Evet. Coğrafyaçlı... Kare olarak da, yani şöyle düşünün, İzlanda'dan alalım... Afganistan'a kadar gidebileceğimiz bir coğrafya ve burada veya siz veya İstanbul'dan başlayalım. Pekine gidelim. Pekine kadar böyle bir coğrafya. Ve diyor. böyle bir coğrafyada sizin bir totaliter rejim inşa etmeniz bir kere coğrafya açısından çok kolay olmadığı gibi başkan adayı olabilmek için yani hem siyasi deyim finansmanı gereyince hem ön seçim usulü hem eyaletlerden önce seçilme ardından yani yukarıya doğru aşamalı bir adeta konfederatif bir siyasi parti yapısı olduğu dikkate alındığında partilerin bu kadar sert disiplinli partiler olmadığını da e, düşündüğümüzde e, Amerika için çok daha özgün bir durum var. Yani e, zaten koalisyon her yerde var gibidir Amerika'da. E, en küçük birimden itibaren yani hem finanse ederken kendinizi hem de e, bu part, aday olabilmek için yaptığınız yarışımlarla. Her eyalette ayrılır. Çünkü... Başka başka e, şeylere ihtiyacınız var. Koalisyon ve ittifaklara ihtiyacınız var. Amerika tamamen kendine özgü bir... Kategoride. Ama Amerika ile ilgili yargı ile belki bağlayabiliriz. Yani demin söylediğiniz... O yargıyı isterseniz bir sonra konuşalım. <gülüyor> Ama mesela e, Osmanlı e, <gülüyor> ve Türkiye e, Cumhuriyet sonrası dönemde e, bu tür rejimler tartışılmış mı? Veya Osmanlı'daki <gülüyor> rejimle bu yeni hazırlanan e, yasanın, referanduma sunulacak değişikliklerin e, benzer yanı var mı? Yok kesinlikle yok. O da bir başka denilen formasyon yani bilgi keleliği. Ee, şimdi Osmanlı Devleti'nin bu başkanlık rejimine aşina olduğu söyleniyor. Bu çok büyük bir e, yanlış. Çünkü e, bir kere başkanlık rejiminin temel unsuru halk tarafından seçilen devlet başkanıdır. Osmanlı'da devlet başkanının halk tarafından seçilmesi söz konusu değil. E, dahası... 1876 anayasası parlamentolu rejimi öngörmüştür. 1908 devrimi sonrası, 1909 değişikliklerinden sonra saf parlamenter rejim vardır. 21 anayasasında parlamento hükümeti vardır. Meclis hükümeti de deniyor buna. E, 24 anayasasında parlamento hükümetiyle parlamenter rejim karması vardır. Mustafa Kemal'in mesela oradaki yetkileri... E, evet onu da açabiliriz ama şunu tamamlayalım. 61 ve 82'de de parlamenter rejim vardır. Dolayısıyla aslında bizim 1876'dan bu yana geleneğimiz eğer muhafaza edeceksek muhafazakar bir pozisyonumuz varsa aslında parlamenter rejim türevi. Ne? muhafaza etmek yönünde olması gerekiyor. Tercihimizin bu yönde olması gerekiyor. Mustafa Kemal meselesinde de şu bir başka bilgi kirliliği deniyor ki işte tek parti yönetiminde de Mustafa Kemal ne diyorsa o, olurdu. E, o oluyordu. İşte ne e, neden karşı çıkılıyor? E, şimdi 24 Anayasasının hazırlık tutanaklarına baktığımızda Şerif Gür gözü büyüğün e, ...kaleme aldı yani derlediği 24 anayasası hazırlık çalışmalarını da okuyabilir dinleyicilerimiz. Orada da görüleceği üzere Mustafa Kemal'in bazı talepleri ki ikinci meclis yani ilk meclise göre çok daha Mustafa Kemal yanlısı bir parlamentodur. E, o parlamentoda Mustafa Kemal'in bazı talepleri kabul görmemiştir. Mesela fesih yetkisi istemiştir yani parlamento, Mustafa Kemal. parlamentoyu fesih yetkisi. Evet fesih yetkisi istemiştir. O parlamento ki... Sıklıkla antidemokratik olmasından dem vurulur. Kabul etmemiştir. Bu kadarının fazla olacağını hatta Abdülhamit dönemini hatırlattığı e, itirazlarıyla e, söylenmiştir. Ki bizim Osmanlı Türk anayasal gelişmelerinde fesih meselesinde ilişkin böyle bir mirasımız vardır. Abdülhamit istibdatından önceki e, fesih pratiği, daha doğrusu anayasaya karşı hile diyelim biz ona. Yani seçimleri yeniden yapmaması ne den dolayı e, bir şey vardır. Rahatsızlık vardır, hafızası vardır, anayasa hafızası vardır. 21... E, meclisinde de bu vardır. Bu fesih yetkisi Mustafa Kemal'e mesela verilmemiştir. Keza e, bu başkomutanlık ilk taslakta vardı. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal'e verilmesi konusunda demişlerdir ki yok başkomutanlık mecliste belki temsili olabilir e, denmiştir. Veto meselesini istemiştir Mustafa Kemal. Meclis kabul etmemiştir. Yani o denli de antidemokratik olduğunu söyleyemeyiz. Yani ...bunlara bakmaksızın... Yani şu söyleniyor. yeni düzenlemeye göre o sanki daha demokratik veyahut da orada... Ha, yapılış sürecinin daha demokratik Cumhur, olduğu söylenilebilir. Cumhur, ...veya Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin bu yeni düzenlemeden daha demokratik olduğu eee parlamentoya parlamentoya milli iradeye hani hı hı. kayıtsız şartsız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniliyor bu iradeye bu kadar tahakküm eden bir yetkisi yok yani cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı var ama onu söyleyelim yani e, halk evet. partisi mensubu fakat gene bir paradoks şudur ki Çok demokrat enteresan. parti evet, evet yani bakın gene gelenek ve muhafaza etmekten bahsediyorum yani muhafazakar bir pozisyon alacaksak ve Demokrat Parti geleneğine yaslanacaksak Demokrat Parti'nin birinci kongresinde yanlış hatırlamıyorsam 1947 bu dört temel vurgusu vardı Demokrat Parti'nin istekleri. Bir anayasaya saygı gösterilmesini istiyoruz demişti Demokrat Parti sahneye çıkarken anayasaya riayet edilmiyor 24 anayasasına anayasaya saygı birinci vurgusu buydu. İkincisi bizim bugün yol temizliği dediğimiz vurgu antidemokratik yasalar ayıklansın. İkinci vurgusu buydu. Üçüncüsü seçimlerin güvenliğiyle ilgili kaygı duyuyoruz. Seçim güvenliği e, sağlansın. Ve dördüncüsü çok önemlidir bu. Partili olmayan cumhurbaşkanı istiyoruz demiştir. Demokrat Parti. E Demokrat Parti e, bu programıyla tutarlı olmak adına daha sonra yani yönetime aldığı süreçte ve Bayırın cumhurbaşkanlığı e, başlarken tutarlı olmak adına istifa uygulamasını gerçekleştirmiştir. Yani anayasa böyle bir zorunluluk getirmiyor olmasına rağmen Celal Bayar, biz 47'deki ilk şeyimizde bunu söylemiştik. Siyasi. partili olmayan cumhurbaşkanı demiştik. Partiler üstü bir hakeme ihtiyaç var demiştik. Bu tutarlılık adına ben istifa ediyorum demiştir. İstemeye istemeye. Bakın ama ilkesel bir pozisyon olduğu evet. için bu. Ve bu bir paradoks olarak şöyle günümüze geliyor. Biz bugün 2000, yani raporda da 2017 yılında Baş, belli başlı çağrılarda bulunduk. Önce demokrasi grubu olarak da anayasaya saygı gösterilsin. Antidemokratik yasalar yani yol temizliği yapılsın. Seçimler konusunda işte oy ve ayrı bir çalışması var. Seçim güvenliği ile ilgili hassasiyetler. Referandum sürecinde hem seçim sürecinde hem de öncesindeki propaganda imkanları itibariyle bir de tarafsız cumhurbaşkanı burgusuz süre geliyor zaten biliyorsunuz. Yani Anay bu çok büyük bir paradoks aslında bakarsanız. Anayasaya saygı gösterilsin derken ben birazcık şöyle anlıyorum. Hı hı. Tabii bu en son anayasa 82 anayasası ama 82 anayasası üzerinde çok evet. büyük e, değişiklikler yapıldı. Hı hı. Bir de bu anayasaya saygıdan anayasal e, kültüre ve birikime saygıyı Tabii. anlıyorum. Ben işte bu hı hı. E, hani 1876, 1909, 21, 24, 61 82 anayasalarıyla e, yaşanan deneyime e, hmm. ve bu deneyim e, birikimine, bu birikimine, evet, saygı birikimine saygı yani. hafıza Yani bunlar e, birdenbire gelmediler. Bizim aslında köklü nispeten e, eskidir. Yani baktığınızda 1876 anayasası aslında erken dönem anayasaları arasında sayılabilecek. İşte büyük ölçüde Prusya'dan Belçika'dan pardon, e, esinlenmiş bir anayasadır. Ama şu da var, şunu da söylemekte yararı var. Aslında 1800, e, 1982 anayasası, yani şimdi ona vurmak çok moda. Evet. E, o kadar çok değişti ki, bunun darbe analizsi e, olduğunu söylemek fazlasıyla indirgemeci olur. Yani hani. 2001 değişikliği, 2004 değişikliği, 2010 evet. değişikliği yani dokunulmadık maddesi yok gibidir. En azından yani anayasa 90 sonunda yapılan değişiklik bile evet. yani tamamıyla anayasanın evet. veçesini, çehresini, evet. içeriğini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tabii. O zaman şimdi bir, bir ara verelim Tabii. ondan sonra biraz daha ayrıntıya girelim. Bugün Layla Dans dinleyeceğiz ilk parçamızı önce. Salidas del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salidas del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso pípil que Hermoso llorona la virgen, te vi. Hermoso, buipil, llevabas, llorona, que la virgen Ay de mi llorona llorona llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste No dejaré de quererte yo aunque la vida me cueste No dejaré de quererte llorona, aunque la vida me todos me dicen el negro llorona negro pelo cariñoso todos me dicen en el Açık Radyo'da e, Adaletin Bu Mu? Dünya programındayız. E, Referandumda oynanacak olan anayasa değişiklikleriyle ilgili e, yardımcı doçent doktor Tolga Şirin e, hocayla konuşuyoruz. E, şimdi hocam özellikle sizin e, bu ortak raporun dışında e, yazdığınız ve söylediğiniz... Konular içinde dikkat çeken e, önemli bir konu. E, seçimin yani çok önemli olduğunu seçimle tamamıyla ya kaybedip ya da e, kaybedenlerini tam kaybedip kazananların tam kazanacağını ve diğer tarafı bir anlamda hiçbir yetkisi ve sesi çıkmayacak hale getireceğini söylediniz ve bundan sonra da e, yargıyı da kontrol edeceğini söylediniz. E, gerçekten anayasal e, birikim e, devlet yapılanmasında bağımsız yargı temelinde kuvvetler ayrılığı çerçevesinde parlamenter rejimin e, ...iyileştirilmesi... ...etkinleştirilmesi... ne düzenlemesi lazım... ...ve e, toplumsal düzlemde de... ...hak ve özgürlükleri güvence altına... ...alacak düzenlemeler getirmesi lazım... ...ve tabi bu... E, ...hak ve özgürlüklerinde... ...denetiminin... E, ...ulusal ve ulusal üstü... ...yargı e, yoluyla... ...yapılması lazım... E, ...bizim de işte... bu e, ...bunları düzenleyecek... ...bunları denetleyecek... E, ...bunları rayında götürmesi... ...gerekecek... E, ...yargı konusunda... ...önümüzde e, biraz tedirgin edici... ...biraz değil çok tedirgin edici tablo var... 2010'daki e, ...HSK e, düzenlemesi... ...HSK ile ilgili düzenlemeden sonra... E, ...şimdi yeni... ...bir düzenleme geldi... ...bunun ikisi arasındaki farkı konuşalım... ...bir de e, yani... İşte son dönemin çok konuşulan konularından birisi Trump'ın çıkardığı bazı yasaların işte oradaki yargı tarafından hatta yüksek yargı tarafından geri çevrildiğine ilişkin evet, kararnamenin. kararnamenin konuşuyoruz. Bizde acaba bu anayasal sistem gelir ise... Ee, başkan e, veyahutta da e, güçlendirilmiş cumhurbaşkanı e, bu düzenlemeyle yargıyı ne hale getirecek veya yargını yık bekleyen tehlikeler neler? Önce isterseniz eski 2010 e, referandumuyla kabul edilen HSYK yani yasama yürütme yargıda yargının tepesini oluşturan e, HSYK'nın yapısını kimler tarafından seçildiğini nasıl kimlerden seçildiğini bir konuşalım kısaca. Sonra da bu yeni sistemle getiriyor. Evet yani bu biliyorsunuz 2010 anayasa değişikliğiyle beraber ki o dönem anayasa değişikliği sırasında yargının demokratikleşmesi iddiasıyla bu getirilmişti. Fakat sistem çok hızla iflas etti ve çöktü. Evet. Ya e, hakimler savcılar yüksek kurulu ve bu e, şimdi bu düzeltilmesi iddiasıyla anayasa değişikliği e, sürecine girildi fakat daha da e, aslında sistemdeki çelişkinin derinleştirildiğini görüyoruz. Eski usul şuydu kısaca dinleyicilerimizi hatırlatalım. Gerçi sayıya boğmayı da çok istemiyorum evet, ama evet. Yani 22 asıl getiriyordu 20, e, 2010 anayasa değişikliği. E, Adalet Bakanı daim üyeydi. Adalet müsteşar. Bakanı Müsteşarı keza doğal, üye. doğal üyeydi ki bu 2010 yılında en çok itiraz edilen noktaydı. E, 4, 22 asil ve e, 12 yedek, 12 üye. yedek üye. bu Bu Bunlardan işte Adalet Bakanı ve Müsteşar e, tabii üyeydi ve 4 asıl düşünülüyordu Kukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından. 3 asıl 3 yedek Yargıtay Genel Kurulu tarafından. İşte iki asıl, iki yedek. Yine Yüksek Yargı'dan hakim ve savcılardan. Evet, genel kurulu Danıştay tarafından. Bir asıl bir yedek Türkiye Adalet Akademisi'nde e, akademisi tarafındandı ki o büyük ölçüde Adalet Akademisi'nin genel kurulu da yürütme etkisindedir. Evet. Yani orada yanlış hatırlıyorsun. Yeni kurulan bir akademik. O zaman kurulmuştu kurulu. ve işte 11 bakanlık personeli bir bakan tarafından seçilen kişi bir yükü yani o sayıları şimdi şey yapmayayım öne çıkartmayayım evet. ama 23 kişiden en fazla beş veya altısı yürütme mü dışında olabiliyordu bu evet. noterler birliği veya barolar birliğinden gelen kadrodan dolayı. Bunun dışında da yedi asıl, dört yedek, üç asıl, iki yedek yargıçlar tarafından yani birincisi adli yargıda, ikincisi de idari yargıdaki hakim ve savcılar tarafından seçilecekti. Birinci sınıf. E, nite hakim nitelikli evet. savcı. E bu da bu da bu da insanın yani yani eğer yargının tepesinde bir mekanizma olacak ise bunun e, evet Hı -hı. yani yargıçlık yapan savcılık yapan kişiler Demokratik tarafından olacak. da e, belirlenmesinde veya e, belirlenen belli bir kes, miktarının onlar Hı -hı. tarafından seçilmesinde akla yatkın geliyordu e, ama e, uygulama e, öyle olmadı. Blok liste evet. denilen yani bakanlık tarafından hazırlanan listeler bulunduğu iddia edildi. Evet. ...ve bu bakımdan bu listeler çerçevesinde seçimlerin yapıldığı... ...hatta küçük yerlerde yargıç ve savcıların fişlenebileceği korkusu içine girdiği... E, ...muhalefet tarafından sıklıkla ileri, e, ileri sürüldüğü uygulamada. E, ve bu çerçevede şu oluyordu... ...yani Adalet Bakanı, Müsteşar, dört e, tane atanan üye... E, ...oldu altı, dört, beş, altı... ...işte Adalet Akademisi yedi... ...bir de buradaki blok de geldiği zaman... Yürütmenin büyük ölçüde etkisi altında olan bir hakimler, savcılar, yüksek kurulu söz konusu oluyor deniyordu. E bunlar da bütün hakim ve savcıların özlük işlerine karar veren, onların tayinlerini, sicillerine karar veren kişiler... Ki asıl önemli olan bu. Asıl Tabii, önemli. Tabii kritik olan budur. E, bu yapıda sorun olduğu söyleniyordu. Nitekim o dönemde şöyle itirazlar vardı. Şimdi bu tarz e, dengesizlik belli siyasi grupların HSK'ye ele geçirmesine yol açabilir. Bu da bir takım sorunlara yol açabilir deniyordu. 15 Temmuz sonrası bu görüldü. Ee, hatta hatta işte 17-25 Aralık 17 de böyle evet. bunun şeyleri tartışmaları ortaya çıktı. Şimdi bunu çözmek adına bir yeni yapı öngörülüyor. 13 üyeden oluşacak bir. HSİK'da değil artık hakimler savcılar kurulu diye yüksek kaldırılmış nedeni de pek bilinmez e, getiriliyor. Ve burada Adalet Bakanı gene ve müsteşarı varlığını koruyor. Yani yürütmenin bir bakanı yargının tepesinde yine. Üstelik evet. şu da var bakınız biz eskiden buna itiraz ettiğimizde şu yanıt verilirdi doktrinde. Derdik ki bu orada ne işi var şu işi var derlerdi. E, adaletten sorumlu olduğu için bu bakan meclise karşı... Ee, orada bulunacak ki meclisten temsilini... hesap sorduğunda cevap versin. Şimdi Hı. bu argüman da çöküyor çünkü yasamaya karşı sorumluluğu yok. Evet. Madem yasamaya karşı sorumluluğu yok bakanın. O zaman niye hala orada? Sorusun sorun. Evet. Sorumak... Hala niye en tepede kurulun başkanı halen? Niye orada müsteşarıyla beraber? Çünkü yasa... önceden yasamaya karşı onu bilecek ki ona göre sorumluluğu. E şimdi öyle bir sorumluluk da yok. Niye orada sorusuna yanıt Kalmıyor. Evet. Yani en azından dokturinde geçmişti bu yönde savunuda bulunan kişiler açısından yeni bir cevap biz göremedik. Ee, dahası bunun dışında 3 üyesini HSK'nın partili cumhurbaşkanı atıyor. Bakınız onda da şu deniyordu önceden. Cumhurbaşkanının atamasına ilişkin itirazda bulunuyorduk biz. Deniyordu ki ama cumhurbaşkanı tarafsız. Dolayısıyla yargıçlar da tarafsız. Onun atamasında bir sorun yok. Şimdi bakınız taraflı. Ama atamaya devam ediyor. Yani burada da bir... Ve yedi, yedi... E, yani üç e, asıl üyeyi burada e, belirliyor. Yani diğerleri de var. Bir asıl idari yargıdan da aynı şekilde evet. var. Onun dışında dört tanesi de zaten meclise kalmış oluyor. Onu da konuşacağız ama burada da bir şey var. Yani bir yandan ben taraflı olacağım diyorsunuz. Partili olacağım. Bir yandan da tarafsız cumhurbaşkanı evvelen yetkileri kullanmaya devam edeceğim. Bu bir çelişkidir. Evet. Evet. Onun dışında da bir üye işte meclis tanıştığı üyeleri tarafından diye hatırlıyorum. Üç de hukukçu hocalarla avukatlar arasından meclisçe seçilecek. Ama orada da meclis çoğunluğuyla seçilmesi öngörülmüş. Yani en sonunda son tahlilde meclisteki çoğunluk kimse o seçecek Ki aynı anda seçim yaptığınız yerde aslında büyük ölçüde yürütme organının ve başkanın belirlediği bir yüksek kurulmuş. Çünkü, çünkü, çünkü yani iktidarda olacaktır. E, siyasi e, partinin e, parlamentodaki temsilcilerin neredeyse hepsi Cumhurbaşkanı'nın denetimiyle belirlenecek ve Hı. bir anlamda yine e, mecliste bunu e, belirleyecek HSYK'nın e, veya Hakimler Savcılar Kurulu'nun e, meclis tarafından seçilecek üyeleri de e, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş, belirlenmiş olarak, olacak. Çünkü o. Türkiye'de bir parti demok, demokrasi reformu gerçekleşmiş değil. Amerika'dan farklı olarak Seçim e, aynı anda yapılıyor gibi. Amerika'dan farklı olarak ki bence bu çok önemli. Evet. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı atamalar senetonun ya da meclisin onayına tabi değil. Ki bu çok kritiktir. Türkiye'de bir süredir bu konuyu... İyi edilmiştir. Bunun üzerinde yeterince hiç, hiç konuşulmayan bir konu evet. E, aslında onun üzerine biraz e, durabiliriz. Mesela Amerika'da ne oluyor, ne bitiyor? Günceldir demek Na, de bunu. Nasıl onu? atamalar yapıyor orada? şunu söyleyelim. Amerika'daki Cumhurbaşkanı atamaları mutlaka Senato onayına tabidir. Bir Ve şey yargıç atamaları. Yargıç da bakandı. Bakan, da. Bakan, bakan. Başkan yardımcısı bir kere seçim, seçilerek gelir. Tüm örneklerde bu böyledir. Evet. Amerika değil. Demin söylediğim havaleci demokrasilerde de böyledir. Başkan yardımcısı da seçilir ki bizde başkan yardımcısı yetkilere sahip ama halk tarafından seçilmiyor. Daha sınırsız sayıda bürokrat ataması meclis denetimine tabi değil. Ve bu ne gibi sorunlara yol açar ya da Amerika'dan örnekler verelim. Amerika'da bu yetki fren ve denge açısından çok kritiktir. Bir sayı vereyim ben. E, Amerikan tarihinde 30 yargıt şimdiye kadar reddedilmiştir. 23 tane bakan reddedilmiştir senato tarafından ki bunun en yakın örneği. Bu e, bizzat Trump tarafından oldu yani bu yıl içinde çok yeni e, Türk basınına nedense yansımadı bu, bu Andrew Paz e, Pazder diye bir e, yanlış hatırlamıyorsam çalışma e, bakanı olarak atanmak istenen birisi vardı. Bu kişinin e, yanında çalıştırdıklarının asgari ücretini ödememesi e, yani e, ondan sonra e, iş yerinde bazı sosyal güvenlik birimlerinde eksiklikler yaptığı ortaya çıktığı için senato dedi ki bu kişi sorumludur. Bu e, özellikle demokratlar, liberaller dediler ki e, böyle birisini nasıl çalışma bakanı yapacaksınız dediler mecliste. Cumhuriyetçileri de ikna ettiler buna. Senato'da. Yani e, başkanın e, istediği, evet, başkanın evet, partisindeki evet. kişiler bile buna frenlenmiş oldu. Ama evet. o parlamento başkanın parlamentosu olmuyor. Seçimler biraz daha farklı. Zaten parlamento da demez onlar. Neyse yani senato diyelim. Senato'da bir farklı dönemlerde seçiliyor. Çok daha değişkenlik taşıyor ve partinin o kadar da hakimi ve lideri değildir. Trump da değildir bugün cumhuriyetçilerin ve orada reddedilmişti. Bu daha önce Obama döneminde de red değildi, geri çekmişti. Redler de oldu. Mesela Obama döneminde de e, muhtelif ticaret bakanları diye hatırlıyorum. Sağlık Bakanı'nı gene bu sağlık reformuyla bağlantılı olarak e, cumhuriyetçilerin orada biraz daha basıncıyla... E, ...red söz konusu olmuştu. Yargıç atamalarına da bu çok e, yaygındır. Belki e, dinleyicilerimizin ilgisini çeker. E, şimdiye kadar... ...otuz yargıç e, reddedildi. Veya geri çekilmek zorunda e, kal, kalındı Trump, Amerika'da. Trump döneminde mi? Trump değil. Geleneksel, geleneksel yani, olarak. Yani şeyden bu yana, Amerika'nın kuruluşundan bu yana... E, ...örnekler var. Mesela benim hatırladığım ilginç örneklerden e, bir tanesi... E, ...bir e, şey yargıcın... E, ...Harvard Üniversitesi profesörüydü... ...Gingsburg... 68'de yani 60'lı yıllarda hippie kuşağındayken öğrenciyken marihuana kullanmış olması ardından 70'lerde asistanken de bunu kullanmaya devam etmesi konusu tartışıldı Amerika'da. Ve dediler ki yok Reagan dönemiydi diye hatırlıyorum 87'deki adaylıktı ve dediler ki ya böyle birisini biz aday olarak atamanı doğru bulmuyoruz dediler. Buradan buradan Ve böyle, saygın bir anlayış kuruluyor. Bu evet, yani bu, buradan biz. da şeffaf bir e, şey seçim, tartışma ortamının olduğunu anlıyoruz. anlıyoruz. Say, yönetimin saydamlaşması açısından da bu önemli bir Ve şey. Senato'nun ne kadar önemli olduğu yani bu atamalarda. Mesela aşırı radikal atamalar da denenmişti. Ee, şey örneği mesela. Eee Gene Reagan döneminde bir başka örnek vardı. İşte bu eski Watergate skandalına karışmış kişilerden birisi olduğu düşünülen birisinin Yargıcım. atamasında ya bir yargıcın atamasında sorun ortaya çıkmıştı ve dediler ki hayır böyle değil yani olmaz bu kişi aşırı muhafazeker dediler Reagan'daki dönemindeki bir adaya Cumhuriyetçiler bile, Cumhuriyetçiler bile dediler dediniz. ki ya bu kadar hani bu yüksek yargının mensubu olacak ve bu sorundur bir ilginç bir gelişme gene ben şaşırıyorum Türkiye'de yok Obama gider ayak bir yargıç atamak istemişti dediler ki sen bunu atarsa liberaller çoğunlukta olacaktı. Yani solcular çoğunlukta evet. olacaktı. Muhafazakar karakteri vardır Supreme Court'un. E, dediler ki sen giderayak bunu yapamazsın. E, bizim geleneğimize ters. E, dedi ki hayır öyle bir şey yok. Ben bağımsız yargıç atayacağım. Atadı yani atama aday gösterdi. Ve senato, cumhuriyetçi çoğunlukta hatırlıyorsunuz son dönem. Dedi evet. ki yok e, biz bunu. toplantı yapmayacağız. Hayır bir şey de demedi. Bu ilk şey. defa Amerikan tarihinde oldu. Dedi ki sen giderayak bunu yapıyorsun. Toplantıda yapmıyoruz oylamada yapmıyoruz e, dendi ve hatta Amerika'da şu tartışma oldu solcular işte imza topladılar. Dediler Demokratlar. Ki, evet demokrat yani işte liberaller. Evet. Biz. Orada terminoloji farklıdır evet. Amerikan siyasetinde. E, komünist bile görürler Obama'yı neyse o da evet. ayrı bir konu ama. E, dediler ki sen kongre yani bu yapılmıyorsa o zaman Obama atayabilir gibi bir tartışma başlattılar hatta bunlarla ilgili de savcıları harekete geçirme vesaire tartışmalar oldu biliyorsunuz bu iş gündeme geldi eşiyle beraber Trump yeni adayını getirdi yani eski adayla ilgili hiçbir şey yapılmadı harekete geçilmedi Trump döneminde işte bu meşhur imzala, kararnameleri imzalaması gibi eşiyle beraber seçimden önce ben kim aday göstereceğimi söylemiştim bakınız adayımı getirdim filan dedi yani bunları niye veriyorum niye anlatıyorum yani hikaye olsun diye anlatmıyorum bunları anlatma sebebim yani Atama, yargıç ataması ülkenin en yüksek mahkemesine siz bir kişi atıyor iseniz bunun tartışılması lazım. Bunun tartışılacağı öncelikli yer meclistir. Meclisin buna onay vermesi gerekir. Sadece meclis de değildir. Kamuoyu da tartışmalı. Almanya'dan bir örnek vereyim. Susanna Bayer kendisini tanırım ben. Anayasa hukukçusudur. Lezbiyendir. Feministtir. Humboldt Üniversitesi'nde bir profesör. E, yıllardır da bilinir çizgisi ve pozisyonu e, yaklaşımı bellidir. Ve o kadar şeffaftır ki bu, yani kamuoyuna açıktır ki bu yargıç atama süreci... ...Almanya'da bu konu tartışıldı. Yani Bizim basında da tartışıldı, haber evet. oldu. Evet. Haber oldu. Yani bir lezbiyen feminist Alman Yüksek Mahkemesi'ne olabilir mi? İşte genelde SPD, Sosyal Demokratlarla, CDU, Cumhuriyetçiler arasında geçişler olurdu. İlk defa Yeşiller de dahil olunca bu tartışmaya. Suzanne Bayer e, adaylığı kabul edildi ve girdi. Ama şöyle oldu yani kapalı kapılar arkasında falan birdenbire işte bu yeni yargıcımız denmedi. Bu konu kamuoyunda tartışıldı. Açıkça tartışıldı. Çünkü o onursal bir pozisyondur şey. E, yüksek mahkemeye e, üye olmak ve bunun liyakat ilkelerine göre ve kamuoyu denetimine uygun şekilde gerçekleştirilmesi önemli. Şeffaflık önemlidir. Yani e, kimseyi zan altına bırakmak istemem ama yargıçların çizgilerinin biliniyor olması tutarlılığı adına mesela kürtaj konusundaki yaklaşımı nedir LGBT hakları, temel haklar konusundaki yaklaşımı nedir? Bu asistanlığından bu yana takip edilebilir bir şeydir mesela Almanya'da. Yani Foskule şu anki Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı biz tanırız mesela anayasa hukukçuları olarak. Kamuoyu da nispeten anayasa hukukçusu olmasa da hukukçu kişiler bilirler nerelerde ne savunmuş, ne demiş, ne, ne, demiş, ne diyecek, iş tutarlılığı var mı? Yani bizde de aslında anayasa hukukçularımız yok değildir. Biliriz biz. Kamuoyu o kadar yabancı değildir. Yani hani isim de zikredelim İbrahim Kaboğlu, Ergün Özbudun. Erdoğan Teziç bu isimler bilinir ama biz de biliyorsunuz e, yani hepsi akademisyen olmasına gerek yok ama bu kişilerin ismi bile konuşulmaz atamalarda yani. Evet. E, ve, ve, hatırladığım kadarıyla mesela e, Ahmet Necdet Sezer dönemindeki Anayasa Mahkemesine atanan fazıl sağlam evet. e, ilk Anayasa hukukçusu diye biliyorum yani evet. yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi başkan Zühtü Bey e, evet, de, Anayasa Hukukcusu evet, evet fazıl hoca'ya kadar. Benim de bildiğim kadarıyla doğrudan anayasa hukukçusu yani anayasa uzmanı olarak gelen yoktu. Bir de işte dediğim gibi yani biz ne kadar tanıyoruz? Bu iyi biridir veya kötü biridir, niteliklidir veya değildir anlamında söylemiyorum. Ama kamuoyu kendisinin hakkında karar verecek olan ve ülkenin en yüksek makamındaki yargıçların niteliğini takip edebiliyor olması lazım. Ve meclisin olayı bu bakımdan kritiktir bu tarz üst düzey atamalarda. Mediye Meclis, hem meclisin denetimi, hem liyakat ilkesi, hem de kamuoyunun bu konuyu takip edebiliyor olması önemlidir. Bunlar olmadığı zaman ve yargının işleyişindeki işte tarafsızlık, bağımsızlık, e, siyasi e, özellikle yürütmeden bağımsız karar verebilme konusunda tartışmalar güvensizlikler doğar. Şimdi e, isterseniz gene bir hemen bir ara verelim. Ondan sonra da e, Türkiye'deki bu yargı işleyişi ve yargı işleyişinin e, meydana getirdiği sıkıntılarla ilgili işte Avrupa Konseyi e, Genel Sekreterinin bir açıklaması var. Onu konuşalım. Tamam. Zamanımız yettiğince. Evet yine Layla Downs dinliyoruz. Müzik Una herida, una acordeón sangriento. Nuestras almas seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanecí luz en nuestro. Vasul donde no hubo sol para so Evet, 94.9 açık radyoda Adaletin Bu mu Dünya programındayız ve yardımcı doçent doktor Tolga Şirin ile eee referanduma sunulacak anayasa e, paketiyle ilgili e, yasasıyla ilgili konuştuk son olarak e, işte yargının belirlenmesi yargının tarafsız ve e, adil olması bağımsız olması siyasi iktidardan veya e, yürütmeden bağımsız olmasının e, örnek ve önemlerini konuşuyorduk eğer e, yargı e, siyasi iktidarın yürütmenin etkisinde olursa yani siyasal kararlar verilirse ne olur? Ee, bu konuda e, Avrupa Komisyonu e, Genel Sekreteri'nin bir açıklaması var. Bunu bir değerlendirelim. Şimdi daha önce de İnsan Hakları Komiseri'nin belirlemeleri vardı. Genel evet, Sekreterliği'nin belirlemeleri Özellikle var. gazetecilerle galiba değil mi? Evet yani o aslında ortak vurgu e, tutukluluklar konusuyla bağlantılı olarak yani tutukluluk meselesinde e, süratle inceleme sorununa biraz dikkat çekiliyor. Ve yargısal e, taciz denilen, yani öyle tercüme edilebileceğimiz e, konulara işaret ediliyor. Genel olarak Avrupa Konseyi organlarında buna ilişkin e, rahatsızlıkları e, görüyoruz. Yargısal taciz e, gibi, e, e, terminolojisi, Havisreni. evet. Yani, yani önemli çok önemli. Belirleme. Bu Ve taciz. Ben, ben de tam da tam da böyle bir şey yaşıyoruz diye düşünüyorum doğrusu. E, bu belirleme aslında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yani şimdi teknik bir şey oluyor ama 18. madde ihlal kararlarında da nispeten anlatılmaya çalışılan e, konu oluyor. Burada şudur, daha önce özellikle bu otoriter devletlerde, bozkominist örneklerde e, bu belirlemeleri yaptı mahkemeye. Azerbaycan'da, Moldova'da, işte bu Lutschenko, yani şeyden e, e, Ukrayna e, bağlamında yaptığı belirlemelerdi. Tutuklamaların politik amaç. ...taşıdığı tespitini yaptı. Normalde... ...mahkeme böyle belirlemelerde bulunmaz... ...geleneksel olarak. Teknik hukuki... ...belirlemeler yapar ama... E, ...özellikle son dönemde Azerbaycan'daki... ...insan hakları aktivistlerine yönelik... E, ...faaliyet, şeyler, baskılar... ...ve kararlar, tutuklamalar... Ve kararlar, ...gözaltılar... Tutuklamalar, e, ...bunlarla ilgili olarak politik amaçlı... ...tutuklama belirlemesi yaptı. Bunu daha önce... ...Ukrayna'daki... E, ...muhalefete yönelik olarak da... E, ...söylemişti. Onlara yönelik... ...belirlemelerde de e, vardı... Şimdi bunlar şeyi de işaret ediyor. Anayasa Mahkemesi eğer devreye bir Türkiye'de girmez ise... ...Türkiye'de de bir politik amaçlı tutuklama belirlemesi yapılabileceğinin emareleridir bu. Yani yargısal taciz konusu. Anayasa Mahkemesi'nin suratle karar vermemesinden kaynaklı olarak... ...otosansür ya da işte bizim caydırıcı efekt diye Anayasa Mahkemesi'nin ifade ettiği... ...chilling efekt ya da soğutucu etki diye söyleyebileceğimiz duruma ilişkin işaretlerdir bunlar... Bunlar kaygı verici tabii ki. Burada Anayasa Mahkemesi'ne iş düşüyor. Yakın gelecekte özellikle bildiğim kadarıyla şimdi bu Altan kardeşlerin başvuruları, Keza Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı başvurular özellikle sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasındaki süratle inceleme koşullarına Türkiye'de riayet edilmediği gerekçesiyle incelenecek gibi görünüyor öncelikle. Kısa, kısa, ve işler, evet, evet, vermesi çok olası. Evet kısa bir süre önce yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den yapılan bir yargıcın yaptığı başvuru konusunda hı hı. E, Anayasa Mahkemesinin işte e, e, Can Dündar, Erdem Gül kararını örnek vererek etkin bir yargı denetiminin olduğunu ve içkuk yollarının tüketilmesi gerektiğini evet, söylemişti ama bu evet şunda var. Evet ama genel sekreterin açıklamaları sanki yani bu iç hukuk yolları bitmeden de biz artık bu... Şu noktada sadece evet. hukukçular açısından belki dinleyici hukukçular evet. açısından. Beşe evet. dörde bakılırsa sözleşmede tutukluluğun hukukiyelinin süratle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Eğer anayasa mahkemesi bu incelemeyi yapmaz ise ki genelde iki aydan itibaren bu süreç başlar. Dört aydan sonra ihlal durumu oluşur derler. Bunun sözleş yani... Taraf devlet haklı da olsa o tutuklulukta veya sonunda ceza da verecek olsa bu tutuklamaların hukuki olup olmadığı incelemesini süratle yapmaması bir ihlal durumu yaratıyor. Bu çok teknik bir tartışma tabii ama evet. davanın esasından veya tutukluluğun haklılığından bağımsız olarak haklı olup olmadığı konusundaki belirlemenin süratle yapılması gerekiyor. Yani insanlar benim tutukluluğum ne olacak sorusunu kafasında çok uzun süre tutmamalıdır diyor sözleşme aslında 5. maddenin ve bugün bu, bu, bu somut durum içerisinde birçok gazetecinin tutukluğunun sürdüğünü işte Ahmet <gülüyor> Altanlar ve evet. işte e, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, yazarlarının hatta avukatlarının evet. e, hatta seçilmiş parlamento e, üyesi bir, bir Türkiye'de 3. parti durumunda olan bir partinin genel başkanlarının evet, eş, e, eş başkanlarının tutuklu olması evet. durumunu dikkate aldığımızda aslında bu ciddi bir e, tablo olarak görünüyor evet, ve... Evet. Yani şunun altını çizeyim. davan esasından bağımsız olarak bunun süratle incelenmemesinin kendisi yeni bir ihlal durumu yaratıyor. Evet. Ve Türkiye kendi kendine aslında yeni bir ihlal daha yaratmış oldu. Anayasa Mahkemesi'nin süratle inceleme yapmaması yoluyla. E, AYM'nin burada hızla karar vermesi. Hatta bu haftalarda vermek, vermez ise Strasbourg karar verecek gibi görünüyor evet. Teknik, veya en azından olarak e, öncelikli olaraktan incelemeye gündeme zaten karar al evet gündeme evet, alacak evet yani bizim öyle sanıyoruz ki bu e, referandına gidecek e, yasayla ilgili belli konuları tekrar konuşmamız evet. Evet, çok gerekecek çok nokta var bu evet. kararnameler mesela evet kararname bunları tekrar konuşacağız Evet, e, 94.9 Açık Radyo'da bugün e, yine e, referanduma sunulacak olan yasayı e, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi veya Anayasa Bilim Dalı e, üyelerinden yardımcı doçent doktor Tolga Şirin ile konuşmaya çalıştık. Bir dahaki sefere yine bu konuyla ilgili konuşacağız. E, hukuk güvenliği olan... Adaletli günler dileğiyle yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. Açık Radyo program destekçisi olun